Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain evet, Değerli kardeşlerim Geçen akşam misafirimiz olduğundan dolayı aranızda olamadık kusura kalmayın hakkınızı helal edin Bu akşam inşallah telafi etmeye çalışacağız Bakara suresinin 20. ayetinde kalmış idik bu ayetlerden başlamak üzere inşallah bir çeyrek saat 20 dakika kadar inşallah yüce Rabbimizin e, kelamını anlamaya çalışalım hep beraber. Ya eyyuhennasu'budu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablekum le'allekum tetekûn. Bu ayet-i kerimede mal ma olarak yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin o Rabbiniz ki sizi ve sizden öncekileri yaratmıştır. Ona ibadet edin ki belki bu şekilde takvaya erişirsiniz. Belki Allah'tan hakkıyla korkarsınız ve onun kulu olursunuz. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz müminlere değil, insanlara sesleniyor. İnsanların aklına hitap ediyor ve onların e, kendilerine bakarak, yaratılışlarına bakarak, kendilerinin yaratılışlarına ve kendi atalarının, daha önceki insanların yaratılışlarına, doğanın, çevrenin, kendini kuşatan e, tabi ortamın bildikleri ve bilmedikleri, gördükleri veya görmedikleri alemin e, yaratıcısına bakarak e, iman etmeleri, imanları ardından da Rablerine ibadet etmeleri e, onlardan isteniyor. Burada Yüce Rabbimiz insanların e, doğadaki e, ipuçlarından yola çıkarak iman edebilecekleri, iman ettikten sonra da e, takvaya erişmek için ibadete, saygıya, Allah'a bağlılığa e, ihtiyaç duyacakları ifade ediliyor. Diğer ayet-i kerimede Ellezî <gülüyor> ceallekumul arza firâşen ves semâe binâen ve enzele min es semâi mâen fe ahraca bihi min es semerâti rizqen lekum fe lâ tec'alû lillâhi endâdâ tüm talemun. Bu ayet-i kerimede de hemen maal olarak verelim. Ardından da manasına yönelilmiş inşallah. O Rabbiniz ki size yerden e, kalacağınız, yani yeri size bir e, firaj yaptı. Yeri sele serfe, önünüze sererek onu bir meta onu bir yaşam mekanı, onu bir rızıklanma aracı vesilesi, onu bir barınma vesilesi kıldı. Buna da bakarak, buna da bakarak iman etmeniz mümkün. Bu delillere bakarak iman etmeniz mümkün. sema بِنَاءَ Semayı da, başınızda e, yükselen o semayı da öyle bir bina yaptı ki, bu bina ile siz korunuyorsunuz, tehlikelerden korunuyorsunuz, e, semadan gelecek olan her türlü tehlike, zararlı ışıklardan, meteorlardan e, ve buna benzer yıldızlardan, diğer gezegenlerden vesaire gelebilecek olan her türlü zarar e, bu sema kalkanıyla e, bertaraf edilmektedir ve bu şekilde sizler korunuyorsunuz. Buna da bakarak iman edin. O en zemine sema iman. Yine semadan da su indirdi, yağmur indirdi ve indiriyor sürekli olarak. Buna bakarak da bu bütün muazzam işlerin halikı yaratıcısı olan Allah'ı bulmanız, onu tesbih ve tenzih etmeniz için yeterlidir. Fa aqraja bihi min al-thamaraatir ızgallakum ve gökten indirmiş olduğu yağmurla her türlü nebatı, her türlü meyveyi, sebzeyi, her türlü bitkiyi bir rızık olarak sizin için o bitirdi. İşte buna da bakarak ibret alın ve bu şekilde Rabbinizi bulun. İşte bu muazzam işleri yapacak olan, buna muktedir olan sadece ve sadece yüce Allah'tır. Bu muazzam işleri, yerin göğün yaratılması, gökten yağmurun indirilmesi, yerin bitki ve nebatatını bitirmesi, göğün bir kalkan ve koruyucu olarak birleştirilmesi, Bina edilmesi, bunların hepsi muazzam e, yaratılma durumlarıdır, muazzam yaratıklardır, muazzam işlerdir ve bunları sadece her şeye kadir olan yüce Allah yapar, yapabilir. Onun haricinde hiçbir varlık, onun yaratmış olduğu hiçbir beşer buna muhtedir değildir. Dolayısıyla yanılarak. Ee, yağmurun başkaları tarafından indirildiğini, otların başkaları tarafından bitirdiğini asla düşünmeyin. Allah'a ortaklar koşmayın. Bu noktada e, tasavvufta mesela bir inanç var. Yeryüzünde dört tane kutup tarafından dünyanın yönetildiği, e, dünyada yağacak olan yağmurların bu dört kutup tarafından yani bunlar beşer. Daha önce işte yaşamış, ölmüş ve güya sözde Allah'ın veli kulları diye anılan, bilinen veya bu şekilde tarif edilen bu şekilde kendilerine vasıf verilen bir takım beşerler. insanlar Bunlar dört tane işte bunların içerisinde Abdülkadir Geylani de var. Bunların içerisinde eee ileri gelen tarikatta ileri gelen tasavvufta ileri gelen bir takım insanlar var. E, bunlar değişiyor. Kimisi Koşeyli katıyor, bunun içerisinde kimisi e, işte Ticani katıyor kimisi vesaire bu şekilde e, değişik isimler var. Eee İbn Arabi vesaire e, isimler var. Şimdi e, bunlar yeryüzünde e, otların bitiminde, yağmurun yağmasında Bunlar etken ve bunların elinden geçiyor insanların rızkı. Insanla, kaç kişi ölecek, kaç kişi doğacak gibi inançlar var. Yani Allah'ın yapmakta olduğu bütün yaratma işlemleri bu insanlara göre e, kendilerine tebliğ edilmiş ve bu insanlar Allah adına bu görevlerini bu görevleri yapıyorlar. E, bu inanç işte burada men edilmiştir. Sizler bu yaratma işlemlerini başkalarına yönlendirmeyin. Allah'la birlikte bu işlemleri, bu yaratma işlemlerini, bu rızıklandırma işlemlerini başkalarının da yapabileceğini asla düşünmeyin. Allah'a ortaklar koşmayın. Bu tür saplantılara asla düşmeyin diyor Allahu Teala. Ve burada işte tasavvuf ehlinin bu kutup inancına, bu kutupların yüzündeki e, tasarrufları e, inancına büyük bir reddiye vardır. Ve bu eylemlerin, işlerin e, hiçbir aracı kılınmadan sadece ve sadece Yüce Allah'ın eylemleri, işleri, fiilleri, takrirleri e, olduğu ifade edilmektedir. endüm تَعْلَمُونَ Bile bile Allah'a ortak koşmayın. Bile bile Yağmuru Allah'tan başkasının yağdırmayacağını, yağdıramayacağını bile bile, bu yerin Allah'tan gayrısının eseri olamayacağını bile bile, bugün Allah'tan gayrısının eseri olamayacağını bile bile, rızıklandırma işleminin Allah'tan gayrısının ameli, fiili olamayacağını bile bile Allah'a ortaklar koşmayın buyuruyor. allah Teala bu şekilde insanlara hitap ederek bu emrini onlara iletmiş oluyor değerli kardeşlerim. İlerleyen ayet-i kerimede ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u min dunillahi in kuntum in kuntum sadiqin. Şimdi bu ayet-i kerimede de yüce Rabbimiz kafirleri, inkarcıları e, bir şeyin ispatına çağırıyor. Bu da nedir değerli kardeşlerim? Sizler eğer Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme e, gönderdiğimiz ayetlerden şüphe duyuyorsanız, bu ayetin gerçekli gerçekliğinden, vahyin gerçekliğinden e, şüphe duyuyorsanız, onun peygamber olduğu ile ilgili vesaire. Şüpheleriniz varsa, öyleyse onun size getirmiş olduğu surelerin bir benzerini siz de getirin. Eğer doğruyseniz, eğer onun söylediklerinin bir beşer mahsulü olduğunu, onun söylediklerinin bir insan mahsulü olduğunu düşünüyorsanız, o zaman siz de insansınız, buna benzer bir sure siz de getirin. getirebiliyorsanız eğer iddianızda doğruysanız diyor Yüce Allah. Burada vahiy indirme ve Kur'an-ı Kerim gibi muazzam bir yani Kelamullah'ın oluşturulması, gönderilmesi, cümlelerin dizini, o surelerdeki ahkamlar, anlatılan tarihi olaylar vesaire, bunların hepsinin bir insan tarafından yapılamayacağı, bunların hepsinin ilahi kudretin eseri olduğu e, açıkça ifade edilmektedir. Bunun bu şekilde e, olduğuna inanmayanlara da bir reddiye vardır ve onlar, onlar bir düelloya davet edilmektedir. Madem inkarcısınız, madem şüphe duyuyorsunuz, öyleyse bir beşer e, ürününü beşer ürünü olarak düşünmüş olduğunuz Kur'an'ın surelerinden bir benzerini sizler de getirin öyleyse. Eğer iddianızda doğruysanız getirin diye onlara bir inkari sual tevcih ediliyor. Ve devamında فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّت۪ي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ bu ayet kelimede ise fe illem tef'alu eğer yapmazsanız velenki velen tef'alu ki yapamayacaksınız böyle bir şeyi fattaku'n-nara'l-latî وقودها الناس والحجارة Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin ateşinden korkun. Bunu yapamayacaksınız. Öyleyse boşuna iddiada bulunmayın. boş Yalandan yere iddia ederek bunun bir beşer ürünü olduğunu söyleyip durmayın. Yakıtı insanlar ve ateş taşlar olan cehennem ateşinden korkun. Yani siz bu iddianıza devam ederseniz kafir olacaksınız. Kafirlikte bu şekilde inatçı olacaksınız. Ve bunun karşılığı olarak da e, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem e, cehennemde azap göreceksiniz <gülüyor> bu cehennem ki inkarcılar için hazırlanmış bir azap yeridir kafirler için hazırlanmış bir azap yeridir ve beşşirin lezine amenu ve amilu salihati enne lehum cennatin tecrimin tehtiyel enharuh eee ve müjdeleyelim iman edenlere müjdele. Bu amilü salihat. Salih amel işleyenlere de müjdele. Enne lehum cennetun tecri. Onlara ne müjdele? Neyi müjdele? Onlar için eee tecrimin tahtrı alt taraflarından ırmaklar akan cennetlerin e, onlara verileceğini onlara müjdele. Kullema rızıku minhâ orada ne zaman hangi nimetle rızıklanırsalar rızıklansınlar min yani oradaki meyvelerden hangisiyle rızıklanmış olursalar olsunlar kâlu hâzâllezî ruziqnâ min derler ki biz daha önce de bu nimetlerin benzerleriyle rızıklandık ve utu biha, ve utu bihi muteşâbihâ onlara dünyadaki nimetlerinin benzerleri orada verildi. Walahum fiha ezvacun mutahhara. İşte onlar onlar için tertemiz eşler orada vardır cennette. Uhum fiha halidun. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Burada dikkatimizi çeken değerli kardeşlerim, almamız gereken şey cennet nimetinin iman edip salih amel işleyenlere verileceği ve bu cennette dünyadaki nimetlerin benzeri ve daha üstünü tabii ki o insanlara nimet olarak cennete giren insanlara nimet olarak verileceği ve cennete girenlerin de orada sonsuza dek ebediyen kalacakları vurgusu, bilgisi, müjdesi bulunmaktadır. Burada bazı işte cehennem, cennet ee, sonlu mudur, sonsuz mudur, ee, iddia, şeyleri e, efendim iddialarında bulan insanlar var. Bu ayetik kelimelerde cennetin e, ebedi olduğu, cehennemin de ebedi olduğu ifade edilmektedir. Bu çok yerde ifade edelim, edilmektedir. Ya yani bu konuyu aslında tabii ki e, Bizim tartışmamız elimizde herhangi bir delil olmadan cennetin cehennemin de bir sonu olduğu ile ilgili iddialarda ve düşüncelerde bulunmamız, bu düşünceleri irrat etmemiz şu an itibariyle bizden beklenen bir durum değil. Burada birçok ayet kelimede bunların her ikisini de ebedi olduğu ifade ediliyor. Bu gerçekler bizler için yeterlidir. İnna Allah'a لَا يَسْتَحْيِ اَيَّا ضَرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا Bu ayet-i Allah bir sinek ile veya sinekten daha üstün bir canlıyla insanlara bir misal vermekten çekinmez diyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Allah bir misal, verdiğinde, bir misal verdiğinde iman edenler bilir ki bu misal Rablerinden gelen doğru bir misaldir. Hak bir gerçeği ortaya koymak için gelmiştir ve onun ortaya koymak istediği o hak, o gerçek iman edilmesi gereken ve teslim olması gereken bir durumdur. وَأَمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلَهُ kafir, kafir olanlara gelince, onlar bir misal kendilerine gösterildiğinde, bir mesel kendilerine Allah tarafından irad edildiğinde derler ki Allah bunu ileri sürmek ile, bu misalı vermek ile neyi kastetti acaba? Neyi ispat etmek için bu misali verdi acaba diye bir soru sorarlar. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا Şimdi burada iki türlü mana ifade ediliyor. Birincisinde deniyor ki يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا Allah bu mesel ile, misal ile bir çoğunu saptırır. وَيَهْدِي bihi كَثِيرًا ve birçoğuna da hidayet eder ifadesinin e, Allah'ın ifadesi mi yoksa e, kafirlerin ifadesinin devamı mı olduğu konusunda e, iki tane görüş var tefsirlerde e, daha çok bu ifadenin Allah'ın ifadesi olduğu ile ilgili görüşler çoğunlukta olmakla birlikte Kurtubi ve diğer bazı e, tefsirlerde. Bu sözün, kafirlerin sözü olduğu, yani Allah bu misalleri niye getiriyor? Bu misallerle birçoğunu hidayette olduğunu, birçoğunu da sapıklıkta olduğunu söylüyor. Bu, bu misallerle birçoğunu bir sapıklığa düşürdüğünü ve birçoğunu bir da hidayete erdirdiğini söylüyor. Bu nasıl bir misaldir? Şeklinde kafirlerin sözünün devamı olduğu şeklinde, Müfessirlerden bazıları bir ikinci kavir olarak, söz olarak bunu irat etmişler, söylemişlerdir. Ee, tabii ki her iki yaklaşım tarzını da bilmekte fayda var. Ancak bu ayetin e, sibakına baktığımız zaman sanki bu söz kafirlerin sözüymüş gibi geliyor e, daha çok. Yani Allah bu misalleri vermekle, bu misallerin e, kullanmakla misallerde ortaya çıkan neticede birçok insanın e, sapıklıkta olduğunu, birçok e, insanın da darette olduğunu ortaya e, koyuyor, ileri sürüyor. Bu nasıl bir durumdur? Yani bu misale inananları e, işte hidayette olduğunu inanmayanların da darette olduğunu söylüyor. Bu nasıl bir iştir diye kafirlerin e, bu olaya şaştıkları şaşkınlıklarını ifade eden bir cümleleri olma ihtimali daha yüksek gibi duruyor. <gülüyor> Ancak Allahu Teala bu misallerle ancak fasıkları e, saptırır. Fasık yani fıskı, fucuru isteyen, inanmak istemeyen, fasıklığı isteyen, e, hakiki bir imana sahip olmayan, e, nifak içerisinde olan, şüpheler içerisinde olan, ne olduğu, ne, nasıl bir şekilde iman ettiği belli olmayan insanların durumunu ortaya çıkartır ve onların sapıklıkta olduğunu gösterir eee onların sapıklıkta olduğunun adeta bir belgesidir bu misaller. bu söz tabii yüce Rabbimize ait %100. Bununla ilgili herhangi bir ihtilaf yok. Ellezina ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولائك 27. ayette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 Burada Allahu Teala kendisinin vermiş olduğu misallere iman etmeyen, bu misallerle alay eden insanların önemli bir özelliğini göstergesini ortaya koyuyor. O da nedir? Allah'ın ziyaret edilmesini istediği akrabalarla olan alakalarını onlar keserler. Yani e, akrabalık bağları bu insanların zayıftır. Ziyaretleşme yapmazlar. E, yak akrabalarının, yakınlarının kaderini, kıymetini bilmezler. Onların hal hatırını sormak için onları ziyaret etmezler. E, ve gerçekten de bugün çok önemli bir sonuç bu. E, i̇şte sosyalleşen veya modernleşen veya e, aydın aydın olan aydınlaşan diyelim insanların e, çok kopuk bir aile yapısı olduğunu görüyoruz bölük pörçük olduklarını görüyoruz bir sofrada bir aile olarak birlikte yemek yemediklerini görüyoruz ölürken orada burada e, öldükleri hatta 3-4 gün sonra e, cenazelerinin bulunduğu durumlarına sıkça rastlanıyoruz bu modern yaşam içerisinde olanlar daha çok çocuklarının bile hayrını görmüyorlar. Eşlerinden defalarca ayrılıyorlar. Yani çok bozuk bir aile yapıları var. Akrabalık ilişkileri son derece bitik durumda. İşte Allahü Teala burada bunu açık olarak belirtiyor. İman etmeyenler, fasıklar, nifak içerisinde olanlar, Allah'ın ayetleri konusunda ileri geri konuşanlar, bu ayetlerin e, kaderini kıymetini bilmeyenler, bu ayetlerin e, gerçekliğini anlayamayan insanlar, gerçekten de yalnızlığa mahkum, akrabalarından uzak, ailelerinden uzak, e, yalnız bir hayatta perişan bir duruma düşerler. Bu da onlara e, bu alaletlerinin getirmiş olduğu bir cezadır bu gerçekten önemli bir özellik bu ve silfil art işte bunlar ne yapıyorlar aynı zamanda önemli bir özellikleri de yeryüzünde fitne fesat if çıkartıyorlar yeryüzündeki adaletin yerine zulmü getiriyorlar yeryüzündeki huzurun yerine Kaosu getiriyorlar. Emniyetin yerine terörü getiriyorlar. Böyle e, bir durum içerisinde bu insanlar. E, bunlar da önemli ikinci özelliği. Ve ulaike humül hasirun İşte bu efsafı vasıfları bildirilen bu kafirler e, hüsrana uğrayanların ta kendileridirler. Yani hüsrana uğrayacak birileri varsa işte onlar bu durumda olanlardır. Ee, bu şekilde yüce Rabbimiz buyuruyor. Şimdi şeye sonuna kadar, sayfanın sonuna kadar gidelim inşallah. Fe keyfe tekfuruna billahi ve kuntum amvaten fa Siz hiç yokken sizi yaratan Allah'ı nasıl olur da inkar edersiniz? Böyle bir şeyiz nasıl? Yani siz varsanız sizi var eden var yani düşünün diyor Allah Teala siz var yok yoktunuz var olduğunuz sizi var eden yokluktan sizi varlığa çeviren yokluk aleminden varlık alemin alemine sizi getiren bir varlık olduğunu nasıl kabul edemiyorsunuz nasıl bunu düşünemiyorsunuz ve bu varlığı nasıl inkar ediyorsunuz sizi yaratan Rabbinizi nasıl olur da görmezden gelir onu düşün onu onun yokluğunu düşünürsünüz ve kuntum amwaten fa ahyaikum thumma yumitukum thumma yuhyikum daha sonra o Allah sizi öldürecek ve daha sonra tekrar diriltecek thumma ileyhi turcaun öldürdükten sonrası yeniden diriltecek ve ardından da siz ona döndürüleceksiniz hesap vermek üzere huvel ladhi halakakum ma fi al-ardi jami'an okay yeryüzünde ne varsa sizin için yaratmış. Bir nimet olarak size vermiş. Size kıymet verdiğinden o nimetleri sizlere bağışlamış, yaratmış. Sizler için vermiş o nimetleri. ثُمْ مَسْتَوَا ile السَّمَا Daha sonra ne yapmış? E, yeryüzünü yarattıktan sonra yeryüzünde bütün e, süslemeleri, dağını, taşını, nehirlerini, yani bütün nebatatını, e, düzenini, süsünü yarattıktan sonra arşa, semaya istiva etmiş. İstiva konusunda zaten biliyorsunuz değerli kardeşlerim. İstiva nedir? Ee, sorusunu e, sorduğumuz zaman ehli Sünnet inancına göre istiva e, İmam Malik'in vermiş olduğu, cevapta olduğu gibi istiva malum, keyfiyeti mechul, istivanın keyfiyetiyle ilgili soru sormak da bidattir, yanlıştır buyuruyor. Aynı İmam Malik e, Rahmetullah Aleyh'in sözünü, cevabını burada tekrar edelim. İstiva etmek, e, karar kılmak, üzerinde, üzerine olmak, e, ala kelimesi, fiiliyle de e, biz bunu tefsir edebiliriz. Ala yani onun üzerinde oldu. İstakarra orada karar kıldı manasını vermek mümkün. Gerek e, e, Ala fiiliyle yani onun üzerine e, yükseldi veya istakarra karar kıldı manalarını manalarıyla e, tercüme etmiş olduğumuz bu istiva e, ne suretle tefsir edilirse edilsin, bunların keyfiyeti meçhul. Ama biz Arapçada e, istiva kelime, fiilinin ne manaya geldiğini biliyoruz. Ama bu mana e, beşer alemi için e, kafamızda e, bir karşılığı olan bir mana. E, ancak Rabbimiz için, Yüce Rabbimiz için e, bu istiva olayının keyfiyetini asla bilmiyoruz. Çünkü bunun konuyla ilgili naslar, hadisler, ayetler bizlere bir açık bir açıklama getirmiyor. Dolayısıyla bizler bunu bu şekilde kabul ediyoruz. İstiva dilimizde Arapçada ne manaya geldiği bilinmektedir. Ancak biz Yüce Rabbimiz zin istiva etmesinin keyfiyetini bilemeyiz. Çünkü bu keyfiyet e, bizlere açıklanmış değil. Ehli sünnetin ayete bakış tarzı, bu istiba olayları çok çok yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ehli sünnetin bakış bakışı, ayetlere yaklaşım tarzı, ayetleri anlama durumu böyle değerli kardeşlerim. Fesawahunnas <Sessizlik> sab'a Evet. Yani Allahu Teala tabii ayetin e, devamını okumadığımızdan biraz kopukluk olduğu mana itibariyle Yeryüzünü yarattıktan sonra Allahu Teala gökyüzüne yöneldi ve onu 7 sema, yedi kat sema olarak e, en güzel şekilde yarattı. Ve hu kulli şeyin alim. O her şeyi bilendir. Her şeyi bilen ve her şeyi en güzel şekilde, en muhkemli şekilde yaratandır. Evet, değerli kardeşlerim, bu biraz mal gibi oldu. Hızlı bir şekilde geçtik. Şimdi bazı ayetleri daha detaylı anlatacağız. Bazı ayetlere üzerinde fazla durmayacağız. Tefsirin yapısı itibariyle böyle bir çalışmamız olacak. Çünkü her ayette çok durmaya gerek yok. Bunlar açık ayetler üzerinde fazla durmaya da gerek yok. Bunlar da bu gerçekleri bir hatırlamış olsak bizler için yeterlidir. Allah cümleden razı olsun. Ee, bir soru alabilirsek birkaç tane de inşallah vaktimizi değerlendirmiş oluruz. Bu ahir davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve